...ve Murat Can Tombil... ...herkese merhabalar... ...94.9 Açık Radyo'dasınız... ...İklim için programı başladı... ...Açık Gadsen'in ardından... ...ben Can Tombil... ...ben Ömer Madra... ...ben Yücel Sönmez... Desteğe içinde destekçimiz Funda Aktan'a teşekkür ederiz. Dinleyicimiz aynı zamanda. Bugünlerde açık gazete içerisinde devam ettirdiğimiz 9 Eylül'deki küresel eylem çağrısıyla beraber 18. ortaya çıkan... Özür dilerim. 8 Eylül'deki küresel eylem çağrısıyla beraber ortaya çıkan bir Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafındaki çağrıları duyurmaya devam ediyoruz. Şimdi telefonumuzda 350 Ork'tan Febaysal var ve... ...genel bir özet yapacak bize... ...Türkiye'deki durumla alakalı olarak... ...neler yapılıyor, ne gibi etkinliklerle... ...karşı karşıya kalacağız diye. Merhaba, alo, günaydın. Merhabalar, günaydınlar herkese. Merhaba, günaydın. günaydın. Günaydınlar. Evet efendim, neler olup bittiği hakkında... ...biz zaten açık gazete içerisinde... ...bir takım bağlantılar gerçekleştiriyoruz... ...hafta içerisinde. Senden Hı. de bir genel... ...özet alabilir miyiz şu andaki durum ve... ...planlar neler diye? Tabii ki. Şimdi... Ee... Dün itibariyle belki önce bir e, dünya etrafında ne oluyor ona bakmak lazım. Hı hı. E, etkinlik e, 73 ayrı ülkeye e, yayılmış durumda. Altı üzerinde etkinlikler olacak. Bunlar irili ufaklı. Yani bunların biraz merkezi e, San Francisco olacak gibi gözüküyor. Hem 12-14 Eylül'deki küresel iklim eylem zirvesinden dolayı. Ama bir yandan da işte Kaliforniya'da. Ee, bütün dünya bir cehennemi yaşadı e, Temmuz ayında ama Kaliforniya'daki bu kontrol edilemeyen yangınlar Vahit Fire'lar çok etkiledi e, bölgeyi Burada bir büyük yürüyüş olacak ama Bunun dışında dediğim gibi dünyanın dört bir yanında da Merkezi olmayan Her yerelin kendi dinamiğinde e, Oluşan e, etkinlikler e, Tasarlanıyor ve hazırlanıyor Türkiye'de de şu anda 8 Eylül'de 10 etkinlik olmuş durumda. 9 Eylül'de de Ankara'da ufak bir etkinlik olacak. Bir forum, bir sohbet olacak. Ayrıntıları konuşuruz. Ancak bunun yanında bir de yan etkinliklerimiz var. Burada hatırlatmak yarar var. Bizler iklim için ses ver sürecinin biraz... E, Koordinasyonunu götürmeye çalışıyoruz Herkese de açık tüm yerel örgütlenmelere STK'lara, Demokratik demokratiklikli örgütlerine e, Yerel yönetimlere de keza Ve e, bu yan etkinlikler Başlamış durumda 8 Eylül'den önce Bu yan etkinliklerden ilki 1 Eylül Cumartesi Kadıköy'de Koşuyolu Parkı'nda gerçekleşti Naime Klein'in e, Bu her şeyi değiştirip belgeselini Koşuyolu Parkı'nda e, iklim elçileriyle beraber izledik Ve üzerine de bir e, forum Tartışma gerçekleştirdik Bir kez aynı şekilde film bir kez daha 6 Eylül Perşembe bu sefer Sarıyer'de Boğaz'ın diğer tarafına geçiyoruz Haydar Aliye Parkı'nda Kireçburnu'nda gösterilecek 7.30'da ve belgisenin ağırlığından da tekrar bir forum gerçekleştirilecek. Ee, i̇şte e, WWF'in e, sohbetleri var, Yuva Derneği'nin sohbetleri var, Buğda Derneği e, 8 Eylül'den önce sohbetler gerçekleştirecekler. Biraz süreci e, bu tip yan etkinlikler renklendirmeye ve 8 Eylül'e de e, hazırlamaya gayret gösteriyor. Bilmiyorum 8 Eylül'ün ayrıntılarını biraz bahsedeyim mi şu anda veya sorularınız varsa. E, tabii ben bir şey de sormak istiyorum. E, temanın, temanın adını pek e, duyamıyoruz. E, onun etkinliklerde bir rolü yok mu bildiğimiz kadarıyla? E, temadaki dostlar da e, bizlere süreçten destek veriyorlar. Gerek bağlantılar konusunda e, gerekse de e, bu konu özelinde. E, yerel yönetimlerle konuşmak iletişime geçmek e, konusunda kendilerinin e, aslında tam bu süreçte e, Kastamonu'da bir etkinliği olacak temanın e, bu bir senelik e, kamp diyebiliriz buna o yüzden de e, temadaki farklı mensupların Kastamonu'da olması bekleniyor Kastamonu'dan da bir ses çıkmasını temadaki dostlarımız aracılığıyla bekliyoruz. Yani bu bizim kürefe iletkinlik haritamızda yer almıyor şu anda ama Kastamonu'dan da tema aracılığıyla bir ses gelecek gibi gözüküyor. Evet. Peki. Bir de ben de bu sabah dün de bugün de sabahları özellikle şeyden bahsediyorduk. Yeni önemli hızlı gelişmeler var hafta sonundan başlayarak işte özellikle dün 200 hem sinema dünyasının Fransa'dan Ve dünyadan aslında hem sinema hem sanat, müzik, popüler müzik hem de fizik, biyoloji biyoloji ve astrofizik dallarındaki bilim insanlarının çok sert bir diyebileceğim aciliyet arz eden bir bildirisi vardı. Onu okuduk yani ve cumartesi günü Fransa'da da çok etkili olması bekleniyor. O konuyla da He. bağlantı kurmak gerekebilir herhalde. Nikola Uylo'nun istifasından sonra hareketlendi ortalık. Ee, yine bugün başlayan ve 9 Eylül'e kadar sürecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği görüşmelerinin Bangkok'ta Tayland'da hem de sular seller altındayken ülke yaptıkları bir acil ek toplantı var bir de senin söylediklerim var. Bir de İsveç'te 15 yaşında bir kız çocuğunun parlamento önündeki grevi giderek artan bir destekle devam ediyor. Öğretmenlerinin ve başka sanatçıların da katılımıyla Yeşiller Partisi'nde İngiltere'de de bir şey, davası başlamış. Yalnız çevre değil Havada zehirlenen, kirlenmeden zehirlenen bir kızın davasını 100 bin imzayla mahkemeye yeniden sevk ettiler. Böyle gelişmeler birdenbire bir hızlanma durumu gözükebiliyor. Evet, belki bir ek yapabilirim. Aynı zamanda Kanada'da mahkeme e, boru atlı projesini Hı. şu anda durdurmuş durumda. Bu da bir e, fosil yakıtlara karşı olan mücadelende bir kazanımıdır. E, yani hani hem aslında... E, yerellerde bölgelerde bir gerçekten bir hareketlenme var Ben de e, şeye e, denk geldim 2019 Birleşmiş Milletler e, Sürdürülebilirlik raporunun tasla e, şu anda e, taslak versiyonu yayınlanmış durumda Orada da e, rapor açık açık şunu diyor Yani Bizler biliyoruz sürdürülebilirlik kavramının içinin maalesef nasıl boşaltıldığını ve yeşil boyamaya maruz kaldığını bu kavramın ama e, rapor şuna diyor ilginç bir şekilde. Tabii ki bir Birleşmiş Milletler raporu olduğu için e, söylemi çok net kuramasa da çok açıkçası e, şuna vurguyu yapıyor. Şu andaki ekonomik sistemimizde e, bir sıkıntı olduğunu ve e, bazı şeylerin değişmesi gerektiğini, işin sadece... Yenilenebilir enerjiye geçişle değil Aynı zamanda da e, Bir başka bakış açısının gerektiğine dair Önemli ipuçları veriyor e, Biraz aslında süreçte hepimizi itiyor yani e, işte Sizlerin demin dediği örnekler Yaz boyunca dünyanın dört bir yanında yaşadığımız Hakikaten krizler yani Birkaç sene önce bizler iklim değişikliği iklim değişikliği derken e, Bazı yerlerde belki ilgi çekmiyordu ama artık Bir iklim krizi diyoruz ve e, İşte artık kapımızda kapımızda derken sanki kapımızı kırdı içeri girdi evet. salonun ortasında evet. bir e, durumdayız şu anda. Bu yüzden de e, bizler e, iklim için ses ver e, sürecine başladığımızda koordinasyona e, aslında bu kadar bir Türkiye'den de geri dönüş geleceğini beklemiyorduk. Hani e, bu da bizler için çok sevindirici bir şey. Özellikle kent boyutunda e, bu konuların birazcık daha vurgulanması gerektiğini inanıyorduk. Ancak e, şu anda gelen geri dönüşler de çok olumlu e, ve mesela çok güzel örnekler de çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. İşte Kadıköy'deki iklim elçilerinden alınan arkadaşlarla e, Turç arkadaşımızla dün sohbet ettiniz. Evet. E, böyle yerel hakikaten e, iklim meselesine odaklanan kafayı takmış ve kendi yerelinden bu konu özelinde neler yapabileceğine e, uğraşan bir ekip iklim elçileri. Bunun başka yerlere de vesile olmasını bizler çok istiyoruz. Çünkü işin bizler evet bir fosil yakıt mücadelesinden bahsediyoruz hep. Ve doğru. iklim krizini derinleştiren unsurlardan biri. Ama e, işin bir de bir kent boyutu var gerçekten. Kentleşme pratiklerimiz. E, bu kentleşme pratiklerinin getirdiği tüketim alışkanlıklarımız. Bunun bir paket olarak ele alınması lazım. Ve burada da e, hem yerel topluluklara hem de yerel yönetimlere e, çok büyük rol düşüyor. Ve yapılabilecekler de var. Bunların ...bir an önce hızlanması lazım artık tabii Bunlarla bağlantılı olarak ben de... ...bir şey sormak istiyorum. Şimdi... E, ...gerek Türkiye'de gerek dünyada... ...bu eylemler e, kendiliğinden... ...organize ediliyor ve insanlar... Hı hı. E, mesajlarını dilediği biçimde veriyorlar e, Evet Şimdi bütün bunu göz önüne alınca Türkiye'den ve dünyadan nasıl mesajlar çıkıyor Yani e, öncelikle hedefi e, insanlar mı Kamu yönetimi Hayatın değişmesi mi Ne talep ediyor insanlar tam olarak bu eylemlerle Evet aslında bu birazcık etkinliklerin Yani bu bir e daha sembolik bir etkinlik de olabileceği gibi eee kendi yerelinde bir aslında topluluğuna odaklanarak bu konu özelinde bir farkındalık çalışması da olabilir. Ancak işin aslında Ana e, odaklandığı nokta bir yandan da hani e, başını geçirmedik. 8 Eylül'den birkaç gün sonra 12-14 Eylül'de Kaliforniya e, valisi Jerry Brown'ın çağrısıyla e, işte e, bir e, küresel iklim elan zirvesi gerçekleşecek ve bu küresel iklim eylem zirvesinde yerel yönetimlerin e, aslında bu konuda adımlarını hızlandırmalarına yönelik bir çağrı çıkacak ve bu süreçte net taahhütler beklenilecek. Bu bakımdan da aslında. Bizlerin Türkiye'den iklim için ses ver dedi. küresel ölçekte Rise for Climate küresel etkinlik gününün Ana hedefinde e, yerel yönetimler var Ve yerel yönetimleri e, harekete geçmeye çağırmak var e, Burada da bu bakımdan da yapılacak etkinliklerde de İstanbul'daki olsun diğer yerlerdeki olsun etkinliklerde de Biraz vurgu kentler üzerinden yaşanabilir kentler üzerinden olacak Zira aslında e, nasıl bir kent istediğimiz Nasıl bir kent yaşayacağımız, nasıl bir gezegende yaşayacağımızla da direkt yakından alakalı. Ee, ve iklim en büyük müşterimiz ve müşterimiz ise bizler hep hani Türkiye'de olanlar en azından son 5 senedir e, kent, kamusal alan bunu da bir müşterek olarak tanımlamanın öneminden bahsediyoruz aslında. Bence bunların arasında doğrudan bir geçiş var. Ve bu aslında e, ben hep kent üzerindeki e, yapılanmaları, örgütlenmeleri... Ee, i̇klim hareketinin bir doğal müttefiki olarak görmüştüm Belki de bu yapıları da birbirine birazcık daha yaklaştırmaya vesile olur diye de ee, inanıyorum ben Burada yerel yönetimler boyutu yanında Kent konseyleri çok önemli Zira kent konseyleri yerel yönetimlerin sivil ayağını oluşturuyor Ve bizler kent konseyleri altında ee, Bu tip ee, yerelinde iklim meselesine çalışan ekiplerin de kurulmasını çok önemsiyoruz Umarım da ee, İlerleyen varizde süreçte de sekiz Eylül bu tip yapıların hareketlenmesinde bir vesile olur. Bende bir ufak teknik bir soru var. Aklımda bilmiyorum haberimiz olacak mı ne kadar var senin de bilgin. Bu Jerry Brown'un Kaliforniya eyaleti için çıkan e, genel bir şey var. Yani dünyanın en büyük altıncı ekonomisi midir, beşinci mi bilmiyorum Çok önemli e, rolü olan bir yer yani. Orada e, yenilenebilir enerji 2045'e kadar %100 geçiş yolunda bir e, şey taslak vardı. Ama e, bu geçti me eyalet meclisinden de. Fakat Jerry Brown'ın imzasına kalmıştı. Ne oldu? Bilgin var mı? Açıkçası yani son durumu tüm e, e, Bilmiyorum. hani Belki bir güncellemek de gerekiyor burada. Bir bakmak da gerekiyor. Evet. Ancak şunu biliyoruz. E, Kaliforniya'daki, San Francisco'daki hareketlenmenin e, ana vurgularından biri. hani e, Jerry Brown'a da laf değil icraat. Hani, çok evet. güzel konuşuyorsun. E, ama e, net, somutta icraatlarını bekliyoruz diyecek. E, bunun da bir e, yerelden gelen baskının da O imzaya atmasını hızlandırmasını umuyorum umuyordum. Işte. Evet ben de yani Cevran'ı sorarken tabii aklımda aynı zamanda Fransa'dan 200 önemli kişiliğin de imzaladığı şeyde artık ciddiyet zamanı diye tamamen icrae geçmek için vakit geçti bile diyen sözü vardı. Onları da cumartesi günü ne yapacaklarını merakla bekliyorum yani Fransa genelinde de özellikle. Evet Paris'te de bir e etkinlik bir eylemlilik gerçekleşecek gibi gözüküyor ee, Onun da bir not düşmüş olalım. Evet çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yani, bu çok takip teşekkür etmeye ]ler. devam edeceğiz. Sen Efe e, yani zaman zaman böyle acil durum raportörü olarak e, bizim programlara e, çağrılıyor Olur, olursa kusura bakma. Her zaman her zaman beklerim e, bir e, şey vereyim etkinliklerin. E, yerleri hakkında e, dinleyicilerimizde iklim için ses ver oryg w için ses ver oryg'ya girerlerse e, burada bir etkinlik karitamız var. E, bu etkinlik haritasında da hem dünyadaki etkinliklerin nerelere dağıldığını hem de Türkiye'deki etkinliklerin şu anda en azından bir kesinleşen etkinliklerin yerlerini görebilirler. Çok teşekkürler. Bizler teşekkür ederiz. Kolaylıklar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet bir kez daha adres söyleyelim mi? tekrardan eden için ses ver or.org. Kork sitesinden detaylı bilgileri de bulabilirsiniz. Zaten hafta içerisinde de biz bunun duyurusunu açık kastı programı ve diğer programlar içerisinde de eee yapmaya çalışacağız. Evet, bitiriyoruz herhalde. Evet, burada erken bir çıkış yapabilelim. Eee 5 dakikamız var ama varsa elinizde aynı zamanda başka haberlerde ve duyurularda Belki onları da verebiliriz. Yücel'de. Aslında gündem oldukça yoğun ama ben de eee Şimdi onlara bir bakayım hemen. Eee iklim değişikliğinin sonuçları tabii bitmiyor sürekli. Bunları yaşıyoruz. Özellikle evet. son zamanlardaki orman yangınları ve sel olaylarının nasıl gerçekleştiğini bir şekilde aktarma fırsatı da bulabildik diğer programlarımız içerisinde de. Ama gözde görünür bir artış var ve bu artış da doğrudan iklim değişikliği ile alakalı eee okuyan birçok bilimsel raporda Yavaş yavaş da değil artık e, hızlı bir şekilde evet, ortaya çıkmaya başladı. Yani bilimsel. Devam ediyor hatta. Bunun haddi hesabı yok. Hayır en ilginç belki de en mikrokozmos diye nitelendirebileceğimiz olay da şu gün bugün başlamış olan Bangkok'ta Tayland'da e, şeyin e, ülkelerin az gelişmiş ülkelerin katarince de yapılacak COP 24 yani iklim değişikliği zirvesine, Birleşmiş Milletlerin hükümetler arası iklim değişikliği e, ...şeyinin, e, örgütünün e, toplantısında önceden koydukları ek toplantı hı hı. E, tamamen ülkenin bir bölümü, önemlice bir bölümünün sular altında, seller altında kaldığı bir yerde oluyor olması da altını çizmek için çok e, önemli yani. Evet. Ben e, şu bilgiyi vermek istiyorum. Bu biraz önce konuştuğumuz konuyla da çok ilgili. Bu yeni bir e, rapor. İklim haber tarafından hazırlanan bir rapor. Sunulan bir rapor. E, yerel e, iklim eylemleri, büyük ekonomileri Paris hedeflerine yaklaştırıyor diye özetlenebilecek bir rapor. E, dolayısıyla bu e, yerelde Eylem yapmanın, ses vermenin, ses çıkarmanın yöneticileri en alttan başlayarak e, ne istediğimizi anlatıp bu taleplerin en yukarıya çıkmasında büyük fayda olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla herkes 8 Eylül için kendi eylemini hazırlayıp yaşadığı yerdeki yöneticisine taleplerini iletirse bu bizim Paris'teki hedeflere yaklaşmamızda önemli bir e, rol üstlenebilir E, şeklinde uzaklenebilecek bir rapor aslında. Evet yani şey çok e, hayati önemi var onun da senin de söylediğin. Gerek yerli liderlerin gerekse işte bu Latin Amerika'da Pasifik'teki yerli halkların kadınların ve gençlerin özellikle de şimdi o ilkokul ortaokul öğrencilerinin bile devrede olduğu bir ilginç şey var. Bunun e, iklim adaleti hareketini yapmak e, birden harekete geçirdiği ve nihayet hızlı aciliyeti getirdiği söylenebilir ve son olarak da Earth Food Life dergisinde çıkan ve Truthout'da yayınlanan üçlü üç imzalı Nekbel <gülüyor> Buvivel'in imzalı yazıda da söylendiği gibi geçmişimizi yazmak ve onunla bırakmak yeterli Olamaz. Biz e, yani e, hayatlarımızı, çocuklarımızın hayatını ve çocuk torunlarımızın hayatı buna bağlı. Onun için şimdi harekete geçmek evet. zorundayız diyorlar. Öyle bir durum var. Ee, bir haber daha vermek istiyorum bununla ilgili. Bir, bir, çok kısa. Atmosferde artan karbon seviyesi pirinç ve buğdaydaki özellikle... E, Besleyici özelliklerini çok azaltıyormuş aynı zamanda. Harvard Üniversitesi'nin bununla ilgili bir çalışması yayınlandı. Ee, araştırmaya göre 2050 yılında bu temel besin kaynaklarındaki azalan besleyicilik yüzünden... ...175 milyon insan çinko yetersizliği ve 122 milyon insan ise protein yetersizliği yaşayacakmış. Evet, muazzam önemli bir şey var. İlginç bir evet. haber Durum böyle. Önümüzdeki hafta aynı şekilde konuşmak ve görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Aho!